95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil'e İlhan İrem'le girdik bugün. benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Nurhan Enbiyalı'na teşekkür ediyoruz. Ee, Türkiye'de pop müziğin belki de en önemli e, isimlerinden şarkı yazarı, şarkıcı, yorumcu İlhan İrem'i geçen hafta 67 yaşında. Kaybettik geçen perşembe gün maalesef. Biz de bugün programa İlhan İrem'in sessiz gemisiyle girdik. Yani bence öyle sessiz gemiye Yaya Kemal'in sessiz gemisine bir gönderme olduğunu düşünüyorum ben bu şarkının. Ola ki günün birinde gemiler döner geriyeyle girdik. Evet İlhan İrem bir, çok önemli bir müzisyen olmasının yanı sıra aslında önemli de bir çevreciydi bir yeşil e, aktivistti. Ama e, çok uzun yıllardır 90'ların başından bu yana e, popüler kültürün dışında kaldığı için yani kendi hayran kitlesi dışında e, kendisini yakından takip eden e, dinleyicileri dışında ve sevenleri dışında daha doğrusu sevecenleri dışında kendi e, şarkısından gelen bir şeyle ona onun hayranları sevecen e, olarak adlandırır kendisini. Onlar dışında çok ortalıkta olmadığından e, bu aktivistliği de aslında çok e, görünür değildi belki ama e, hani özellikle hem e, çevre e, doğa koruma hem insan hakları e, alanında hem hayvan hakları alanında e, önemli bir aktivist olduğunu da biliyoruz ve 1988'de kurulan ilk Yeşiller Partisinin de kuruluşundan itibaren üyesi den, yani kurucu üyesini bilmiyorum tam bilmiyorum ama kuruluşundan itibaren üyesi olduğunu. E, ve aktivist olduğunu özellikle işte 1990'daki meşhur e, Aliya insan Zinciri eyleminde hep fotoğrafları vardır. E, onu örgütleyenler arasında olduğunda biliyoruz e, yani e, Sonraki yıllarda da pek çok e, bu konularda e, hani az sayıda röportajı vardır basında pek görünmediği için ama o az sayıdaki röportajlarında e, bu konularda söylediği çok önemli şeyler var. Belki hani onu anmak için. Biraz onlardan bahsederek başlayabiliriz. Evet sen bu arada da zaten Yeşil Gazete'de de yayınlanan çok ayrıntılı bir inceleme yapmışsın. Gerçek bir Don Kişot, İlhan İrem'in ardından bir eskiz diye. Oldukça kapsamlı hem şarkılarıyla izleyerek bütün bir hem müzik, müziksel, müzikal hayatını hem de Aktivist hayatını çevre e, konularındaki özetleyen evet. paralellikler kuran hoş bir yazı yazmışsın. Ben ne sağlık? Evet, teşekkürler. O yazıda e, o yazıda da söylemedim belki ama belki sadece şunu söyleyeyim müzikal kısmıyla ilgili. Türkiye'de hani pop müzik içerisinde bütün şarkılarını kendisi yazan e, söz müzik yani e, karısının Hansu Irin'in e, yazdığı birkaç şarkı sözü e, ve Nazım Hikmet'ten bestelediği Hoş Geldin e, bir de Özdemir Asaf'tan bestelediği üç tane şiir var galiba ya da iki onlar dışında bütün şarkıların tamamının sözü e, de müziği de kendisine ait hani e, bu anlamda Türkiye'de nadir bulunan bir isim olduğunu kimseye şarkı vermeyen e, bir iki tane e, Coşkun Demir'e falan verdiği bir iki şarkı sözü var e, Böyle özgün bir insan aslında. Hani bütünüyle kendi kurduğu bir dünya e, onun müziği. E, hani dünya e, müziğinde, rock müziğinde falan tabii çok alışık olduğumuz bir şey. Türkiye'de de var ama örnekleri <gülüyor> tabii ki az. E, o yüzden bence önemli bir benzersizliği var. E, bir de tabii en önemli benzersizliği, <gülüyor> e, müzik endüstrisinin çok erken yıllarda, yani zamanın en ünlü, en popüler yıldızı iken kopmuş olması, kendi isteğiyle kopmuş olması ve özellikle de e, şu şeyi yani herkesin çok iyi bildiği en belki de en güzel şarkılarından biri olanlar olmuştaki şey onunla ilgili e, çok ilginç bir şey var anekdot var. E, Express dergisinde 1995 yılında verdiği röportajda o şarkıyı şöyle anlatıyor: 1980 mi? Galiba 80, yani 12 Eylül'den hemen sonra askerden dönüyor. Askerdeyken 12 Eylül oluyor. 12 Eylül'den sonra askerden dönerken diyor ki askerden döndüğüm gün Bursa'ya, Bursalıdır. Bursa'ya eve dönerken arabayı kenara çekti yazmıştım o şarkıyı. Hava kirliliğini ilk o zaman görmüştüm. Askerdeyken aldığım haberlerden birçok insanın yavaş yavaş insani değerlerden uzakta plastik ilişkilere geçtiğini öğrenmiştim. İzinli geldiğim günlerde bunları yaşamıştım üstelik. Olanlar olmuş işte bunu anlatıyor küreselleşme yeni dünya düzeni safsatalarını anlatan belki de ilk şarkındı bu diyor. Giderken bıraktığım gökyüzü toprak olmuş, yıldızlar çakıl taşı, güneş bir yaprak olmuş, ben mi yaşlandım yoksa dünya mı altüst olmuş, ben gidelim buralara olanlar olmuş. E, meşhur şarkısı bu 8 dakikalık böyle biraz senfonik rakibidir. E, Şimdi ondan sonra Özer Akdemir'in kendisiyle 2011'de yaptığı yazılı bir röportaj var. Orada çok ilginç şeyleri var. Bir de anekdot anlatmış Özer Akdemir. Kendisiyle tanışmış. Bu, bu bir tesadüf ile bir tatil yerinde Ege'de. Kendisiyle tanışıyor. İşte... Epey uzun sohbet ediyorlar, birbirlerine telefonlarını veriyorlar ayrılırken de. Hep tabii çevre üzerine konuşuyorlar, Özellikle akdemir biliyorsunuz Evrensel'de çevre muhabiri. Diyor ki, çok ilginç bir şey bu, bu görüşmeden çok bir zaman geçmemişti ki bana cep telefonundan ulaşamayınca Evrensel'in İzmir bürosunu aramış, büroda değildim o aradığında, telefonu açan muhabirimiz Ender Gündüz'e beni sormuş. Büroda olmadığım yanıtını alınca da kendisini tanıtarak aramamı rica etmiş. Büroya geldiğinde Ender hala şaşkındı. Abi seni İlhan İrem aradı, selam söyledi ve uygun bir zamanda kendisini aramanı rica etti. Bizim bildiğimiz İlhan İrem mi arayan <gülüyor> diye sormuş. <gülüyor> Sonra da kendisi geri arayınca da şey demiş, yani çok nazik şey bir insan tabii, çok zayıf bir insan. Sizi rahatsız etmemin nedeni demiş. İşte bu köprüçaydaki çaydaki ile ilgili bir bana ulaştılar. Hani siz biliyor musunuz, tanıyor musunuz? Sizin... Sizden öğrenmek için aradım demiş ve işte daha sonra kampanyaya destek veriyor herhalde. Ee, ve on, 2011'de o tanışmalarından sonra yaptığı yazılı röportajdaki şu kısım bence çok ilginç. Bu o zamanki e, çevre aktivizminden, Hasan keyif'ten falan bahsedip e, şey diyor Özel Akdemir, siz... Sizin, Tarkan'ın ve Sezen Aksu'nun dışında sanatçılardan bu kültür ve tarih katliamına karşı doğru dürüst ses çıkmadı. Bu sessizliğin siyasi iktidarı cesaretlendirdiği söylenebilir mi diyor. İlhan Ali'nin cevabı da şöyle. Bunun sanatla sanatçıyla bir ilgisi yok. İnsan ya duyarlıdır ya da duyarsız. Dünyanın bugün yaşadığı büyük kriz ve kaosun nedeni insanların duyarlılıklarını yitirmeleridir. Duyarlılık çöktüğünde sevgi, saygı, sorumluluk, özgürlük, vicdan... Hakkaniyet, adalet, defa, inanç, amaç her şey çöker. Duyarsızlık ilkelliktir ama hiçbir şey ile her şeyin yer değiştirdiği ülkelerde bu vahim sağırlık sorun teşkil etmez. Dünyaya, doğaya, insana yapılan zulümlere, haksızlıklara sessiz kalan, çevre, kültür, tarih katliamlarına seyirci kalan herkes suç ortağıdır. Çok çarpıcı gerçekten. <gülüyor> bir başka şeyinde siz diyor çevre sorunlarına çok duyarlı bir sanatçısınız işte. Sanırım Yeşiller Partisi'nde politika yaptığınız bir dönem. Bir sanatçı duyarlılığıyla ile son dönemde artan çevre sorunlarına karşı gözlemleriniz neler yok Uzun uzun o dönemdeki çevre sorunlarını anlatıyor. Tam da Fukushima'dan sonra işte onlardan falan bahsediyor. Shell platformundan denize petrol sızıntısından bahsediyor falan. Diyor ki dünyayı sömürmekte olan ahtapotun kolları bütün ülkelere uzanıyor. Siyasette, dinde, edebiyatta, müzikte çözülmelere teşne ve vesile olan mantızlarını kullanıyor. Sözde demokratik söylemlerin maskesi ardında kendi topraklarına düşmanlaşan insanlar kendi dünyasında tüketmekte olan bir canavarın dokungaçları olduklarının aydınına varamayacak kadar bilinçsiz ya da hainler yeşile, doğaya, zeytine, ağaçlara, dağlara yapılanlar ise bence en büyük ihanet diyor. Bir yandan çevreye, doğaya, insan hayatına mide bulandırıcı bir aldırmazlık sürerken havanda su döven liderler durmadan toplanıp utanmadan sırıtarak aile fotoğrafı çektiriyor. İnsanlar paralize olmuş vaziyette sadece tüketiyor, tüketiyor. Büyük derebeylik tüm coğrafyalardaki maşalarıyla hakimiyet ele geçirilmiş. Devasa bir göz boyama sektörü insanların üzerine bir poseptik gibi boşalıyor. Markalar, alışveriş merkezleri, borsa, çığırtkanlar, reklamlar, futbol, magazin, Yarışmalar, diziler, tehlikeli oyunlarını bozabilecek bütün kurum ve refleksleri temizleyerek ilerleyen ahtapot altın, gümüş ve su peşinde doğayı da acımasızca sömürüyor. İşte bu noktada dünyanın her yöresinde toprakları kirletilen, sağlıkları hiçlenen insanların siyanürlü madenleri, estere direnişleri büyük anlam kazanıyor diye devam ediyor. Bence son derece yani bütün şeyi de takip eden, mücadeleleri takip eden... Ve onlara da destek olmaya çalışan bir isimdi İlhan İran. Evet ve tehlikeli oyunlar göndermesinden de çıkaracağımız bir sonuç da onu da kendisinin de bir tutunamayan olarak görmekte olduğu da apaçık ortada yani bence. Evet ve göndermeyelim. Evet, müzik dünyasındaki bu starlıktan ayrılma serüveni çok enteresandır. Hani onu çok uzun uzun anlatacak belki zamanımız yok ama işte 80 sonrası Bezgin albümünü yaptıktan sonra olanlar olmuştan sonra işte Pencere, Köprü ve Ötesi üçlemesi çıkıyor falan. O dönemde gerçekten e, hani popüler radyolarda çalılabilecek şarkılar az sayıladır mesela o e, albümlerde. Daha çok konsept albüm şeklindedir falan. Daha sonraki albümleri daha da e, özellikle koridor dönemi, koridor ve sonrası daha da e, şeydir yani. Hani böyle mistik demek de pek doğru gelmiyor bana. Kendisi ara sıra kullanır ama mesela Express'e verdiği röportajda çok kullandığı kainat kelimesi. Bizim Açık Radyo'nun kainatı evet. aslında nedir sizce kainat dediğinde ya bence verdiği cevap hiç mistik değil. Şöyle diyor bütün her şey canlı cansız ne varsa dünyanın da içinde bulunduğu boşluk olarak ne varsa her şeyi bir bütün olarak algılamaya diyor. Yani aslında bir bütünsel şey. Yani onun devamı da ilginç. O zaman da şu ortaya şu sonuç çıktı. Eğer ben her şeyin bir parçasıysam ve bütün o parçalar bir bütün oluşturuyorsa o zaman benim karşımdaki insana veya bitkiye, hayvana, cansız bir kaş parçasına, bir tarihi esere, doğaya kötülük yapmamam gerek. Çünkü bu benim bir parçam. Yani ben insan haklarına ve çevreciye böyle dolaylı bir yoldan geldim. Bir kilimin ilmekleri, ilmikleri gibi. Herkes yaptığı her davranışta bu kelime bir renk katıyor, bir ilmik katıyor. Bu ilmiklerin doğru atılması lazım. Ve sonuçta doğa koruma anlayışına geldim. Yeşiller Partisi'yle ilişkiye geçtim. Ardından hayvan hakları geldi aynı sebepten. <gülüyor> İnsan hakları geldi aynı sebepten. Diyor ve şeyleri de eleştiriyor. Yani mesela diyor <gülüyor> soruyu soran Ekspres dergisinde işte Masum Kırmızı Günü İnsan Hakları Şarkısı na nasıl bakıyorsunuz? Şimdilerde popüler şarkıcılar da bazı beklenmedik mesajlar vermeye başladılar. Diyor, o da diyor ki yani e, hani bir bütün olarak bunu yapmanız gerekir. E, bu şarkıyı söyleyip sonra tekrar kendi duyarlı hayatınıza, magazinel boyutlardaki hayatınıza devam ediyorsanız o şarkıyı kullanmış olursunuz diyor. Ama bundan sonraki hayatında başka bir çizgi oluşursa o zaman başka süreklilikten bahsediyorum. İnsan çizgi değiştiremez demek istemiyorum ama bu yapılanlar beğeni tavlamak e, bence diyor ve gerçekten ancak insan hakları ve doğa hakları için e, mücadelenin hani bütün bir hayatının e, o şekilde düzenlenmesiyle mümkün e, olacağını söylüyor. Hani bu şeyleri de benim işi e, gazetedeki Amir e, bahsettiği yazıda linkleri var. Bu Express'teki ve e, evrenseldeki söyleşilerin. Onu da orada bulabilirsiniz. Evet. Bazı şarkıların da linkleri var. Onu da söyleyelim. Buradan. Evet. E, şimdi ikinci e, anmaya geçeceğiz. İkincisi de James Lawlock. James Lawlock e, 26 Temmuz'da 103. doğum gününde e, vefat etti. Ve Dünyanın herhalde en önemli e, bilim insanlarından biriydi James Lawlock. E, biz James Lawlock'un 89. doğum günü vesilesiyle 30 Temmuz 2008'de Açık Yeşil'de e, doğum gününü kutlamışız. E, bizim Açık Yeşil'in birinci kitabında da var. Evet yani bağlantı da şey olarak çok uygun düştü yani İlhan İrem'in her şeyin bir bütün olarak birbirine bağlandığını söylediği söyleşiden o sözlerden sonra James Lovelock'un da aslında ana kuramının zaten bütün düşünsel yapısının da dünyanın işte bir süper organizma şeklinde işte gördüğünü ve her şeyin birbirine kesinlikle bağlı olduğunu ortaya koyduğu ve ispatladığı aslında şeyle aynı düşünce bir bütün. Düşünce. Evet, Gaia düşüncesi gerçekten böyle bir bütünsellik içeriyor. Ben hep Gaia'yı şöyle görüyorum. Hani biraz ondan konuşalım biraz da Lovlock'un hayatından. Gaya Gaia iki şekilde düşünülebilir gibi geliyor. Birincisi Lovlock'un anlattığı Lovlock ve Margulis'in daha doğrusu anlattığı tarzda böyle saf bir bilimsel hipotez olarak ee, hani ne kadar teoriye dönüşmüş olup olmadığı tartışılır ee, ama şeydeki e, Guardian'daki yazıda ölümünden sonra yayınlanan yazıda e, en son Gaia'nın 2001'de e, Amsterdam'da toplanan binden fazla bilim insanının bir toplantısında dünyanın e, tek bir kendini düzenleyen sistem olarak fiziksel, kimyasal, biyolojik ve insan bileşenleriyle kendi düzenleyen bir sistem olarak tek bir sistem olarak hareket ettiği ilan edilmiş. Dolayısıyla bu da hani çok sayıda bilim insanının eskiden pek de e, şey olmayan, makul olmayan gaye hipotezine e, onay verdiği anlamına geliyor. Enteresan. Evet. Çünkü gaya, teorem, teoremden teoriye e, geçmiş olduğunu da Olabilir, söylenebilir. Yani. Olabilir ama hani ben hala biraz şüpheliyim çünkü bir taraftan bakıldığında ispat yani aksinin ispatlanması da çok kolay değil e, bunun. Çünkü şöyle bir şey öngörüyorlar e, yani hiç kimsenin itiraz edemeyecek kısmı da bu zaten bütün bilim insanlarının muhtemelen artık kabul etmeye başlamasının nedeni şu dünya neden yaşanabilir bir gezegen? sorusu soruluyor. Yani Mars'la Venüs'le diğer gezegenlerle kıyaslanıyor. Neden atmosferiyle, sıcaklığıyla yaşanabilir bir gezegen? Yaşam sayesinde. Şimdi tabii bu çok çelişik bir cevap aslında. Yaşam neden var? Yaşam sayesinde. Şimdi cevap böyle verilince yani <gülüyor> Lavlop ve Margul isim verdiği cevap bu. Ki bu şuradan da anlaşılabilir. Ee, yaşamın ilk ortaya çıktığında biliyorsunuz atmosferde doğru düzgün oksijen yok. Oksijen ee, Oksijeni aslında fotosentez yapan bakteriler üretip atmosferi oksijenle doldurduktan sonra oksijenin zehirlediği bir takım bakterilerde e, şey oluyor, ortadan kalkıyor ve bu sefer e, hem atmosferdeki oksijen düzeyi hem yavaş yavaş karbondioksit düzeyi de düşmeye başlıyor falan ve sıcaklık yaşamı mümkün kılacak ve sürdürecek bir dengeye ulaşıyor aslında. Dolayısıyla da e, yaşam kendi kendisini self regulate Regulation dedikleri bu yani. Kendi kendisini regüle etmeye başlıyor. Ee, i̇şte Gaia'nın anlamı da bu. Bütün bir gezegen aslında fiziksel, biyolojik ve kimyasal bileşenleriyle tek bir bütün olarak davranıyor. <gülüyor> Ama tabii bu davranıyor gibi görülmesiyle öyle olup olmaması arasındaki ayrım bilimsel olarak ne kadar ayrıştırılabilir ona ben de tam emin değilim. O yüzden Gaia birazcık metaforik gibi de algılanır aslında. Ee, <gülüyor> bilmiyorum yani bu konuda daha ne söyleyebiliriz ama e, en azından metaforik olarak çok benimsendi kesin yani e, çevre hareket tarafından e, yeşiller tarafından falan bir tür bütünsellik hipotezi olarak algılanıyor. Evet yani karşılıklı bir etkileşim ve <gülüyor> bütünsellik oluşturuyor. Ekolojik bir hipotez ya da kuram da denebilir artık Levy evet. Nullin Margulis ile beraber <gülüyor> geliştirdikleri. Ee, bunun yanı sıra tabii James Lawlock aslında bir mucit. Yani e, daha ilk gençliğinde e, çeşitli icatlar yapmaya başlıyor. E, mesela ozon tabakasını e, incelten karbon gazının da e, saptanmasını, atmosferde saptanmasını sağlayan bu e, elektron capture detektör diye bir şey var ve elektron yakalayıcı bir detektörü çok küçük böyle kibrit su boyun, boy, boyutunda bir cihaz geliştiriyor. 1964 mü o civarda ve bu cihaz sayesinde de aslında bunun e, 40'tan fazla şeyi varmış, e, patenti varmış. Ee, bu cihazın patenti sayesinde de bayağı bir e, para kazanıyor anladığım kadarıyla ve ondan sonra bağımsız olarak çalışmaya başlıyor. Kendisi de otobiyografisinde ben zaten tek e, takım oyuncusu sayılmam, yalnız çalışmayı severim e, diyor. E, ondan sonra da mesela ilk e, bu bilim kurgu şeylerinde çok geçen stasis vardır ya, yani dondurarak, canlıyı dondurarak sonradan tekrar çözdürüp yaşamına devam etti mesela. Bunu deneyen ilk kişi galiba kendisi. E, hatta mikrodalga fırınını e, şaka olsun diye falan <gülüyor> icat etmiş. Yani <gülüyor> ile patates pişirmiş mesela. Sonra da hiç üstüne düşmemiş ama sonradan şey diyor. Yani amaç bu idi ise aslında ben icat etmiş, sayılabilirim diyor. E, böyle enteresan bir e, insan. Sonraki yıllarda da ee, çeşitli e, şeyleri var. Ee, i̇catları ya da ne bileyim patentleri var ve 200'den fazla da bilimsel makalesi e, olan bir insan. Şeyde ee, şairane bir buluş tabii yani Yunan e, mito, Grek mitolojisindeki işte yeryüzü toprak sözcüğünden türetilen yeryüzü tanrıçası aslında. Gaya, Toprak evet. Ana yani. Top, evet aslında Toprak Ana'nın e, hani Toprak Ana biraz yerli kültürlerden gelir. Gaya da e, Antik Yunan'dan gelen bir şey olarak aslında daha batı nasıl diyeyim biraz daha batı medeniyetinin e, şeyine daha uygun bir şekilde belki e, anlaşılabilir. Gaya ama aslında aynı şey yani. Evet. E, Toprak Ana ile Gaya aşağı yukarı aynı şey verebilir. Evet uzun bir yaşam oldu. Son yıllarda e, özellikle çevrecileri çok eleştirmesi, çevrecilerin e, işte teknolojiye yeterince önem vermediklerini e, vermemeleri nedeniyle eleştirmesi, nükleer enerjiyi savunması gibi şeylerle çevrecilerle epey bir didişmişliği vardır. Ama tabii e, James Lawlock'un etkisi özellikle küresel ısınma konusunda söyledikleri, mesela e, IPCC'nin 2007 raporu hakkında okuduğum en korkutucu resmi, rapor e, der mesela ve e, bunun e, ya yani bu böyle giderse 55 milyon yıl önceki e, cehennem sıcaklığı tekrar ortaya çıkacak diyen falan bir isim. hani bir Evet onları de... net olarak ortaya koymuş. Çok hiç sağa sola sapmadan, oyalamadan net olarak söyleyen birisi aynı zamanda. Evet. evet. E, James Lawluck'u da analım. 103 yaşında geçen hafta hayatını kaybetti. O zaman programdan e, yine müzikle çıkalım isterseniz. E, bu, bu şeyi de ile ilgili son olanları da gelecek hafta konuşalım. Çünkü ben hala pek bir şey anlamadım. Bu akkuyu zaten tamamen Ruslarında. Şimdi birden bire nasıl Ruslara geçti? E, yani çok tuhaf bir tartışma dönüyor. E, bugün özellikle bu konuyu merak edenlere bir şey yapmış olayım. Haber Saat 1'de Yeşil Gazete'de, Yeşil Gazete TV'de YouTube kanalında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahit başarıyla bir e, söyleşi bir program olacak Bahar Ünlü'nün yapacağı. Orada da bu neler oluyor akviyuda? Yani nedir bu mesele? Biraz göreceğiz. Biraz anlayabilirsek haftaya bu konuyu da konuşuruz diyelim ve İlhan İrem'le çıkalım. Ee, İlhan İrem'in benim en sevdiğim şarkılarından biri <gülüyor> 1979'daki ilk albümünden, Sevgili albümünden Esin Engin'in müthiş bence düzenlemesiyle tam da yine kendini anlatıyor burada ışıltılar içinde tutsaklığı yaşarlar. Sanatçılara benzer göklerdeki yıldızlar dediği şarkısı bir yıldızla çıkıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakalın.